Estağfurullah. Estağizü Bismillah, bismillâh. Elhamdülillah ve selâmü aleyküm ve rahmetullah. Saygı değer necelerim. Hakkı görüp ona tabi olmak, batılın içerisinden sıyrılabilmek muhteşem bir irade sergilemektir. Ama ondan daha kuvvetli bir irade ve saygı yolası bir ömür gerçekleştirmek Hakka tabi olduktan sonraki, ömrün son nihayetine kadar geçen zaman diliminde, bu bağlılığı yerine getirebilmektir. Dünyanın her yerinden dinleme aletunda bulunan saygı diğer kardeşlerim, Mekke döneminde müşrikler, Resulullah aleyhisselam ve diğer müslümanlara şiddetli bir şekilde işkence ve baskı yaptılar. Son olarak 3 yıl sürecek boykat uygulayarak Müslümanları yıldırabileceklerini düşündülerse de bunda muvaffak olamadılar. Hicret ise Müslümanların bütün bu baskılardan kurtulup rahat bir nefes almasını sağladı. Hicretten sonra ise Müslümanların Medine'de güç kazanmaları Mekki müşriklerini rahatsız etmeye başlamıştı. Bu nedenle Dönemin Kureyş önderlerinden Ebu Süfyan, bin Harp ve Übey bin Halef, Medine'li Müslümanlara bir mektup yazarak, Muhammed'le aralarından çekilmelerini, ona yardım etmekten vazgeçmelerini istemişler. Aksi takdirde, kendilerine karşı o güne kadar benzeri görülmemiş, şiddetli bir savaş açacaklarını söyleyerek, onları tehdit etmişlerdi. Ancak Ensar, bu tehdidi dikkate almayınca Mekke müşrikleri bu defa Medine'deki Yahudi ve münafıklara benzer mahiyette bir mektup yazarak Lat ve Uzzaya yemin ederiz ki ya Muhammed'e karşı koyacak ya memleketinizden atacak ya da onu öldüreceksiniz. Aksi takdirde savaşçılarınızı öldürmek ve kadınlarınızı kendimize almak üzere kalkıp üzerinize yürüyeceğiz diye tehdit ettiler. Mekke müşrikleri İslam'a karşı tavrını iyice sertleştirmiş. Boykottaki tavrı ile Müslümanları ölüm pahasına dinlerinden vazgeçirme yolunu seçmişlerdi. Hicret esnasında Resulullah Aleyhissalama suikast girişiminde bulunmuşlar. Hicretten sonraysa Medinelilere Müslümanları korumamaları konusunda tehdit mektupları yazmışlardı. Buna ek olarak Muhacirlerin Mekke'de bıraktıkları mallara ganimet olarak el koymuşlar ve malları satmışlardı. Bütün bunlar, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında bir savaş durumunun varlığına işaret ediyordu. Şöyle izah edilebilir ki, Müslümanların Mekke Devleti'nin yöneticileri, ve şehrin egemen kabilesi kureşle mücadeleye dayanan ilişkileri, şehrin Müslümanlarca fethedilmesi ve Kureyş'in kendi iradeleriyle topluca Müslüman olmasıyla sona erer. Artık başlangıcından itibaren Müslümanların gözünü açtırmayan ve İslam'ın yayılışını durduran veya yavaşlatan Kureyş engeli ortadan kalkmış bulunuyordu. Resulullah Aleyhisselam ve Müslümanlar, Bunca eziyet görmelerine rağmen henüz savaş için izin çıkmamıştı. Allah Resulü Aleyhisselam'ın Mekke'yi çok iyi bilen biri olarak Kureyş'e karşı giriştiği ilk iş onlara iktisadi ve siyasi ambargo uygulamak oldu. Bu amaçla Kureyş'in gücünü zayıflatmak, ekonominin ana unsuru olan ticaret kervanlarını durdurmak için tedbirler aldı. Savaş yapılmasına izin veren ayet yani Hac Suresinin 39 ve 40. ayetlerinin gelişiyle iki taraf arasındaki mevcut savaş halinin gerektirdiği durumlarda dikkate alınarak düşmanın ticaret kervanları tehdit edilip kervan yollarının kontrolü altına alınması için ilk askeri operasyonlar düzenlenmeye başlamıştı. İlgili ayeti yani Hac Suresinin 39 ve 40. ayetlerini de Yeri gelmişken telaffuz edelim. Kendileriyle savaşılanlara, mü'minlere, zulme uğramış olmaları sebebiyle, savaş konusunda izin verildi. Şüphe yok ki Allah, onlara yardıma mutlak surette kadirdir. Onlar haksız yere ve Rabbimiz Allah'tır dediler diye yurtlarından çıkarılmışlardır. Allah, insanların bir kısmını diğeriyle savmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çok anılan camiler yıkılıp giderdi. Ant olsun ki Allah'a yardım edenlere, O da yardım eder. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür. Medine şehrinin Kureyş'in ticaret faaliyetleri için ne kadar önemli olduğunu anlatan şu örnek, Allah Resulü Aleyhisselam'ın uyguladığı siyasetin ne kadar isabetli olduğunu göstermesi bakımından önemli. Sa'd bin Muaz radiyallahu an ile Mekkeli Ümeyye bin Halef arasında sıkı dostluk vardı. Öyle ki Ümeyye Medine'ye uğradığında sağda misafir olur. Sa'd bin Muaz radıyallahu an Mekke'ye geldiğinde ise Ümeyye bin Halefe misafir olurdu. Sa'd bin Muaz hicretten kısa bir süre sonra Mekke'ye gidip Ümeyye'nin misafiri olur ve Kabe'yi tavaf etmek ister. Tavaf esnasında çıka gelen Ebu Cehil Sa'd'ı tanıyıp ona Sen Mekke'de güven içinde Kabe'yi tavaf ediyorsun Halbuki siz Muhammed'i ve yanındakileri barındırıyorsunuz eğer Ebu Safvan yanında olmasaydı, ailene dönemezdin diye tehdit edince, Saad bin Muaz radıyallahu an ona, eğer sen beni bu tavaftan men edersen, ben de sana bundan daha kötüsünü yapar, senin Medine üzerinden geçen ticaret yolunu keserek, seni ondan men ederim dedi. Arz ettiğim gibi bu ve benzeri olaylar, Mekke müşriklerinin hicretten sonra dahi Müslümanları rahat bırakmadıklarını gösteriyordu Allah Resulü aleyhisselam Hiçbir zaman savaş yanlısı olmamakla beraber Savaşılması gereken bir durumda da bundan geri kalamazdı Bu nedenledir ki İslam tarihinin Medine döneminde Erili ufaklı birçok gazve ve Seriye tertiplemek durumunda kalmıştı ancak bu gazve ve seriyelerde savaş asla amaç olmamış. Bunlar Allah'ın dinini yüceltmek için sadece birer araç olmuştur. Bu sayededir ki, Resulullah aleyhisselam döneminde sayıları binlerle ifade edilen orduların karşılaşması durumunda bile öldürülenlerin sayısı çok az olmuştur. Bu kısa değerlendirmeden sonra, Hüseyin bin Hudayr'ın katıldığı savaşlar ve bu savaşlarda aldığı görevleri, empati yaparak idrak etmeye ve ders çıkarmaya geçebiliriz. Resulullah Aleyhisselam ile Mekkeli müşrikler arasında, biraz önce ifade ettiğim savaş durumunun ilk defa büyük bir silahlı çatışmaya dönüşmüş hali, Bedir'de meydana gelmişti. Hicretin ikinci yılında gerçeklesen bu savaş, Resulullah Aleyhisselam ve Müslümanların müşrik Kureyş'in kervanını, ele geçirme girişimi üzerine meydana gelmiştir. Görünürdeki neden bu olsa da Kureyş kervan sağ salim Mekke'ye ulaştığı halde hazırladıkları orduyu geri döndürmeyerek asıl niyetlerini ortaya koymuşlardı. Ancak hiç beklemedikleri bir mağlubiyetle karşılaşarak hezimete uğramışlardır. Resûlullah aleyhisselam kervanı haber alınca ashabıyla görüşerek kervanı ele geçirme konusunda onlarla istişarede bulundu. Ve bunun için savaş hazırlıkları başlatılmıştı. Sancaktarlık görevine Hazreti Ali, Hazreti Mus'ab bin Umeyr ve Hazreti Sâb bin Muâz getirilmişti. Ebu Süfyan bu arada, Resûlullah Aleyhisselam'ın kervanı kolladığını öğrenince, Mekke'den yardım isteyerek yolunu değiştirdi ve sahili takip ederek Mekke'ye doğru ilerledi. Ancak Ebu Sufyan, Mekke'ye varmadan, Ebu Cehil komutasındaki müşrik ordusu yola çıkmıştı. Ebu Sufyan, kervanın kurtulduğunu söyleyerek geri dönmelerini istediyse de müşrikler ordularının gücüne güvenerek geri dönmedi. Böylece 300 kişi civarındaki İslam ordusuyla 1000 kişilik müşrik ordusu Hicret'in ikinci yılı Ramazan ayında Bedir kuyularının yanında karşılaştılar. Savaşın sonunda ise Allah'ın izni ve yardımıyla İslam ordusu kesin bir zafer kazanarak müşrik ordusundan ganimet ve esirler elde etmişti. Özet olarak ifadeye gayret ettiğim Bedir savaşında Üseyd bin Hudayr'ın olup olmadığı konusu ihtilaflı. Genel kanat onun bu savaşa katılmadığı yönünde. İbn-i Sa'd'ın rivayetine göre, Üseyd bin Hudayr, Resûlullah Aleyhisselam Bedir'den dönünce onun yanına gidip, ''Seni zafere ulaştıran Allah'a hamdolsun, gözün aydın olsun.'' diyerek sevincini dile getirdikten sonra yemin ederek, düşmanla karşılaşacağını zannetmediğini, bundan dolayı çıkmadığını belirtti ve ''Eğer böyle olacağını bilseydim, geri kalmazdım.'' deyince, Resûlullah aleyhisselam da, doğru söyledin dedi. Müslümanların kesin zaferiyle sonuçlanan Bedir Savaşı'ndan sonra, müşriklerin tavırlarında bir takım değişiklikler görüldü. Müslümanların hakimiyeti Medine ve çevresinde tanınmış oldu. Ticaret ve başka nedenlerle gelip geçen kafileler vasıtasıyla, İslam'ın başarısıyla nüfuzu, Arap yarımadasının kuzeyine kadar ulaştı ve, Müslümanların izni olmadan bu bölgeye kimse uğrayamaz oldu. Bedir Savaşı'nda elde edilen başarı henüz siyasi, içtimai, dini temellerini yeni atmış olan Müslüman toplumunun ve ilk İslam devletinin daha sağlam temellere dayandırılmasını, İslam'ın ve Müslümanların Arabistan'da en büyük güçlerden biri olduğunun bilinmesini ve İslam'ın bekasını sağlamıştı. Bedir zaferinde ele geçirilen esirlerden alınan fidyeler, tüm varlıklarını Mekke'de bırakarak hicret eden ve ekonomik olarak zor günler geçiren muhacirler için az da olsa bir rahatlama vesilesi olmuştu. Bu moral henüz yeni oluşturulmaya çalışılan İslam toplumunun birbirine bağlılığını daha da arttırdı. İslam savaşlarının en büyüğü olarak kabul edilen bu zafer, Müslüman cemaatinin başta Medine olmak üzere bütün Arabistan'da büyük bir itibar kazanmasını sağladı. Bu sayede Resulullah aleyhisselam İslam'ı tebliğ için daha geniş imkanlar elde etti. Bedir ashabı ise İslam tarihinde hep hayırla yad edilmiş ve günahları Allah tarafından bağışlanmıştır. Bedir'de yenilen ve ölülerini bile gömmeden Mekke'ye kaçan Kureyş, derhal yeni bir savaş hazırlıklarına başladı. Ebu Sufyan başkanlığında Suriye'ye gönderilen ticaret kervanından elde edilen kârı, aralarında paylaşarak bu paraların Müslümanlara karşı yapılacak intikam savaşının hazırlıkları için kullanılmasına karar verdiler. Ancak 250 bin dirhem tutarındaki bu karın önemli bir kısmı veya tamamına yakını Müslümanların cebine girdi. Bedir'de esir düşen yakınlarını kurtarmak isteyen Mekkeliler, kervanın kazancını dolaylı yoldan Müslüman topluma aktarmış oldular. Müslümanlar da esirlerin bedellerinden sayladıkları parayı, kendi durumunu iyileştirmek için kullandılar. Bedir savaşında büyük bir yenilgi alan Mekke müşrikleri, Üzüntülerini bastırmak için, intikam almaktan başka bir yol bulamıyorlardı. Bedir'de kaybettikleri önemli liderlerini düşündükçe, İslam'a ve Müslümanlara karşı olan intikam hırsları daha da artıyordu. Uğuz savaşının birinci nedeninin, Mekkelilerin Bedir'in intikamını almak düşüncesi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bundan başka nedenleri de vardır. Bunlar arasında Müslümanları tamamen ortadan kaldırmak ve Resulullah Aleyhisselam'ın Medine'deki etkinliğini yok etmek de vardı. Diğer bir nedense Mekke-Suriye ticaret yolunun neredeyse kullanılamayacak durumda olması ve bu tehdidi ortadan kaldırmak istemeleriydi. Yani bu savaşla sadece Bedir'in intikamı alınmakla kalınmayacak, Elde edilecek kesin bir zaferle Mekkelilerin ekonomik sıkıntılarının gidilmesinin yanında, Bedir yenilgisi sonucunda Arabistan'da kaybedilen itibar ve saygınlıkları da iade edilmiş olunacaktı. Bu amaçlarla Kureş sadece gönüllü savaşçılar ve de müttefikleriyle yetinmedi. Başta Amr bin As olmak üzere, Önemli isimlerini diğer kabilelere göndererek İslam tehlikesini anlatıp onların da Medine'ye karşı oluşturacakları güce katılmalarını sağlamaya çalıştılar. Bunda da büyük ölçüde başarılı oldular. Müslümanlar açısından Uhud savaşının tek nedeni ise düşman saldırısına karşı şehri savunmak ve İslam daveti ve devletine engel olmalarını mani olmaktı. Bedir Savaşı'ndan bir yıl sonra Kureyş, Bedir'in intikamını almak üzere Ebu Süfyan komutasında üç bin kişilik bir ordu hazırlayarak Medine üzerine sefere çıkmıştı. Geçimlerini büyük ölçüde ticaretle sağlayan Mekke için Suriye ticaret yolunun güvenliği de önemliydi. Bu durum savaşın önemini daha da arttırıyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'de oturan amcası Abbas radıyallahu anh, Mekke'nin savaş hazırlıklarına bir mektupla Peygamber aleyhisselama bildirdi. Her konuda olduğu gibi, savaş gibi önemli konuda da tedbiri asla elden bırakmayan Rasulullah aleyhisselam, düşman hakkında bilgi toplamak için Hubab bin Münzir'i görevlendirmişti. Medine'de durumun çok kritik olduğu zamanlar yaşandı. Öyle ki, Eshab'tan Sa'd bin Ubâde radıyallahu anh, Saad bin Muaz radıyallahu an ve Üseyd bin Hudeyr radıyallahu an düşmanın şehre yaklaştığı geceyi mescitte peygamber aleyhisselamın kapısında nöbet tutarak geçirdiler. Peygamber aleyhisselam ashabıyla istişare ettikten sonra kendisi şehirde kalarak savunma yapmayı istese de çoğunluğun görüşüne uyarak düşmanla şehir dışında savaşmaya karar verdi. Yolda Abdullah bin Ubey komutasındaki 300 kişilik grup bu durumu bahane ederek İslam ordusunu yarı yolda bıraktılar. Böylece 3000 kişilik müşrik ordusuna karşı 700 kişilik mücahit ordusu Uhud'a doğru yola çıktı. Peygamber Aleyhisselam'ın savaş planında en önemli görev Abdullah bin Jubeyr Radıyallahu An komutasındaki okçu birliğindeydi. Onlara hiçbir durumda bulundukları yeri terk etmemelerini söylemişti. Emir çok kesin ve netti. Ancak hicretin üçüncü yılı Şevval ayında gerçekleşen savaşta, başta her şey yolunda giderken durum bir anda tersine dönmüş, okçuların yerlerini terk etmesiyle de İslam ordusu iki ateş arasında kalarak ağır bir darbe almıştı. Resulullah aleyhisselam yaralanmış, dişi kırılmış ve hatta bir ara öldürüldüğü bile söylenmişti. Bu savaşta aralarında Hazreti Amza radıyallahu an ve ilk Müslümanlardan Mus'ab bin Ümeyr'in de bulunduğu 70 kadar sahabenin şehit olduğunu görmüştük. Kısaca değindiğim o savaşında Bedir Savaşı'nın aksine Üşeyb bin Hudeyr ile ilgili daha net bilgilere ulaşabiliyoruz. Biraz önce arz ettiğim gibi Üşeyb İki kişiyle beraber peygamber aleyhisselamın kapısında nöbet tutanlardandı. Peygamber aleyhisselam aslında bu savaşta Medine'de kalmak istemişti. Ancak çoğunluğun görüşüne uyarak şehir dışına çıkmayı kabul etmişti. Durumun farkına varan Üseyd bin Huday radıyallahu anh ve Sa'd bin Muaz gelerek Müslümanlara ''Siz Allah'ın elçisini istemeyerek dışarı çıkmaya zorladınız. Ona bırakmalıydınız.'' ''O işin gereğini sizden daha iyi bilir.'' diyerek şehrin dışında savaş yapılma taraftarı olan Müslümanları tenkit etmişlerdi. Bundan sonra onlar pişman olup Peygamber aleyhisselama gelerek özür beyan edip ısrarlarından vazgeçtiklerini söyledilerse de Resûlullah aleyhisselam istişarede alınan karardan dönmedi. Üseyd bin Hudayr radıyallahu An, Uhud savaşında kabilesinin sancağını taşıyordu. İbn Hişat bu çetin savaşta Üseyid bin Hudayr radıyallahu anh'ın yedi yerinden yaralandığını, insanların dağıldığı sırada onun Resulullah Aleyhisselam'ın yanında sebat edenlerden olduğunu aktarır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan gelen, Anha'dan gelen bir rivayette ise Uhud'dan haber alabilmek için Resulullah Aleyhisselam'ın çıktığı yere doğru gittik. Fecir doğunca güçlü, kuvvetli bir adamın geldiğini gördük. Bir de baktık ki, Üseyd bin Hudayırmış dedi şeklindeki ifade de bize bunu gösteriyor. Uhud savaşı, İslam ordusu için ağır kayıplarla sonuçlandı. Bu durum Medine'de büyük bir üzüntü ve hüzünle karşılanmıştı. Müslüman kadınlar şehit olanlar için gözyaşı döküyordu. Resulullah aleyhisselam da Uhud'da şehit düşenlere çok üzülmüş, Özellikle İslam'ın ilk döneminden itibaren, İslam'ın arslanı olan amcası, Hz Hamza için uzun uzun ağlamıştı. Uhud şehitlerini ve orada yaşananları hayatı boyunca unutmamış, Uhud şehitliğini her fırsatta ziyaret etmiş ve onlar için istiğfarda ve duada bulunmuştur. Öyle ki Allah Resulü ömrünün sonlarına doğru Uhud'a gitmiş ve sözü uygunsa şehitlerle vedalaşmıştır. Uhud Savaşı'ndan sonra Medine'de tam bir matem yeri oluşmuştu. Peygamber aleyhisselam, Üseyd bin Hudayr'in kabilesi olan Abdüleşal oğullarının yakınından geçerken ağlayanları görünce gözleri dolmuş ve ağlamaklı bir şekilde. Fakat Hamza'ya kimse ağlamıyor demişti. Üseyd bin Hudayr radıyallahu anh ve Sa'd bin Muaz dönüp geldiklerinde bunu duyunca hemen kadınlarından bir grup kurarak, Resulullah'ın yanına gönderdiler ve orada Resulullah aleyhisselamın amcası için acısını paylaşmasını istediler Allah Resulü durumu görünce kadınları geri gönderdi Üset bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz bu davranışlarıyla Allah Resulü'nün üzüntüsünü paylaşmak istiyorlardı Peygamber aleyhisselam ve Müslümanlar Uhud'dan dönüp geceyi Medine'de geçirdiler bu arada savaşta yaralanmış olan Müslümanlar da yaralarını tedavi etmekle meşgul oldular Sabah olunca Allah Resulü aleyhisselam, Bilal radiyallahu göndererek düşmanın takip edileceğini ve dün savaşta bulunanlardan başka kimsenin gelmemesini emretti. Müslümanlar aralarında yaralılar olduğu halde yola çıktılar. Ve Mikat Cami dediğimiz Zülhüleyfe'ye yakınındaki Hamurul Esed dağının olduğu yere kadar gelip karargah kurarak sayılarının çok olduğu sanılsın diye büyük bir ateş yaktılar. Bu arada müşrik ordusu da kazandıkları zaferi kutluyorlar ve bir yandan da Medine'ye dönüp Müslümanların işini bitirmeyi konuşuyorlardı. Bu durumu gören Mabedi Huzay adındaki müşrik lider, Mekke ordusunun yanına gelerek, Müslümanlar büyük bir ordu kurarak peşinize düştü dedi ve onları korkuttu. Böylece Mekke ordusu tekrar saldırmaya cesaret edemeden geri döndü. Mü'mine yakışan durmak ve duraksamak, göz yaşına boğulup kenara sinmek değildi. Peygamber Aleyhisselam bu davranış ile bize bunu gösteriyordu. O gece dursalardı ertesi gün Mekke'li müşriklerin taarruzuna maruz kalabilirlerdi. Ama durmadılar. Dünkü yaralanan yiğitler cesaretini bulup Allah'a yeniden tam manasıyla güvensinler diye yola çıktı ve büyük bir belayı daha başlamadan defetmişlerdi. Durup oturmak için bahane bulan zamanın Müslümanlarına İbret olsun, yürümek için vesileler bulan, kutlu sahabelerin mübarek yürüyüşleri. Âl-i suresinde bu olaya işaretle Allah Azze ve Celle şöyle buyurur, Saygıdeğer dinleyicilerim, Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve Peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere, ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine insanlar size karşı ordu toplamışlar onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını arttırdı ve hasbunallahu ve nimel vekil Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, dediler. Âl-i Suresi 172 ve 173. Ayetler Bu ayetler, Uhud savaşından sonra üzerlerindeki yorgunluk, yaralanma, üzüntü ve kederlerine dokunan acılara rağmen, sebat edip sabır gösteren Müslümanların samimiyetini ifade etmekte. Biraz önce ifadeye değindiğim, Üseyd bin Hüquda'yı radıyallahu an o Savaşı'nda Allah Resulü'nü koruyanlardan biriydi ve yedi yerinden yaralanmıştı. Ancak ayetten anlaşılacağı üzere, Peygamber aleyhisselamın emri geldiğinde, yaralarını aldırmadan, Peygamberimizin davetine hemen icabet eden yiğitlerdendi. Müslümanların Bedir Savaşı ile Arabistan'da elde ettikleri konum, Uhud gazvesindeki yenilgi nedeniyle sarsılmıştı. Daha önce Müslümanlar ile anlaşan ya da görünür de öyle görünen bazı topluluklar, Uhud'dan sonra yaptıkları anlaşmaları bozmuşlardı. Bunun yanında şehirdeki Yahudiler, yenilgi dolayısıyla Müslümanlarla alay etmeye ve her an bir hile içine girecekleri şüphesini uyandırmaya başladılar. Bu savaş toplumda sayıları oldukça fazla olan münafıkların da ortaya çıkmasına sebep oldu. Niteki münafıkların başı Abdullah bin Übey bin Sölül, Uhud'a doğru ilerlerken 300 kişi olan adamlarıyla birlikte geri dönmüş ve İslam ordusunu yarı yolda bırakmıştı. Buna neden olarak da Peygamber aleyhisselamın kendi görüşünü değil, gençlerin görüşünü kabul etmesini gösteriyordu. Görünürdeki neden bu olsa da aslında onlar tipik özelliklerini ortaya koymuşlardı. Kolay ve kazançlı bir iş gördüklerinde katılmak, zor ve zararı dokunabilecek bir iş karşısında ise bahane arayarak kaçmak. Bu savaşı münafıkların bu özelliklerinin Müslümanlar tarafından anlaşılmasına vesile oldu. Münafıklar bu savaşlarını ve bu davranışlarını ileride devam ettirecek ve Müslümanların arasında fitne çıkarmak için hep fırsat kollayacaklardı. Müslüman olduklarını söyledikleri ve sinsiyi davranıp kendilerini ön plana çıkarmayıp arkada durdukları için de hak ettikleri şekilde cezalandırılamıyorlardı. Uh Savaşı'ndan dört ay sonra elin bir facia yaşanmıştı. Beni Amir kabilesinin başkanı Ebu Bera Amir bin Malik gelerek Peygamber aleyhisselama bir takım hediyeler takdim etti. Peygamber aleyhisselam kendisini İslam'a davet ettiyse de bunu kabul etmedi ancak kendilerine İslam'ı anlatacak kimseler göndermesini istedi. Peygamber aleyhisselam bunu kabul ederek onlara bir grup sahabe gönderdi. Ancak bu öğretmen sahabe topluluğu bir İrima'une denen kuyunun yanında saldırıya uğrayarak şehit edildiler. Bu olaydan sağ kurtulan Amr bin Ümeyye Medine'ye dönerken aynı kabileden iki kişiye rastladı ve arkadaşlarının intikamını almak için onları öldürdü. Oysa bu iki kişi Peygamber aleyhisselam tarafından eman alınmış kişilerdi. Ancak Amr'ın bundan haberi yoktu. Yanlışlıkla öldürülen bu kişilerin diyetini ödemek üzere Yahudilerden üzerlerine düşen payı almak üzere, Peygamber aleyhisselam, esaptan bazı kimselerle birlikte beni nadir Yahudilerinin mahallesine gitti. İşte Üset bin da Peygamber aleyhisselamla oraya gidenlerdendi. Peygamber aleyhisselam ile beraber giden diğer bir kişi ise Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh, Zübeyir radıyallahu anh, Talha radıyallahu anh, Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade radıyallahu anhuma idi. Yahudiler burada Peygamber aleyhisselama suikast girişiminde bulundukları gerekçesiyle Medine'den sürülmüşlerdi. Hendek Savaşı, maddi giderlerinin bir kısmı Yahudiler tarafından karşılanan, Müslümanları toptan yok etme girişimidir. Yahudiler böyle bir savaşı kendileri yapabilecek güçte değillerdi. Bundan dolayı Arapları harekete geçirmek için girişimde bulunmaya karar verdiler. Bu işin planlanmasını kendi aralarında yaptıktan sonra bir heyeti Mekke'ye gönderdiler. Mekke müşrikleri savaşa teşvik edildi. Onları teşvik eden Yahudiler, savaş konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söylediler. Mekke müşrikleri, Yahudilerin teklifini beğenmekle beraber, Müslümanların engellemesi nedeniyle ticari faaliyetlerini yapamadıklarını, dolayısıyla böyle bir savaşın masrafını karşılayamayacaklarını söylediler. Zaten buna hazırlıklı gelen Yahudiler, gereken maddi desteği vermeyi vaat edince, Mekkeli müşrikler bu işi kabul etti. Ancak sadece Mekke'nin desteğini almak, Müslümanları toptan yok etmek için yeterli değildi. Bu nedenle, diğer Arap kabilelerinin de desteğinin alınması gerekiyordu. Yahudi heyeti, bunun içinde ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söylediler. Bundan sonra heyet, diğer Arap kabilelere gitti. Onları da bu savaşa katılmaya ikna ettiler. Bazıları ekonomik nedenlerle buna yanaşmadılarsa da, Cemer teklifler karşısında savaşmaya razı oldular. Savaşma konusunda en isteksiz görünen Gatafanlıları da Hayber'in bir yıllık hurma gelirini verme teklifiyle ikna ettiler. Bu şekilde planlanan savaşta Yahudilerin kendileri bizzat savaşa katılmış olmayacak ancak savaşın masraflarını karşılayacaklardı. Ordunun kumandası ise Mekke'de olacaktı. Etraftaki kabilelerin de katılımıyla savaşçı sayısı on bine ulaşmıştı. Bu şekilde hicretin beşinci yılına gelindiğinde Medine'den sürülen ve Hayber'e yerleşen Yahudilerin de kışkırtmalarıyla Kureyş çevre kabilelerin de desteğini alarak Ebu Süfyan komutasındaki on binden fazla on iki bine yakın kişinin katıldığı büyük bir orduyla Medine üzerine doğru yola çıkmıştı. Durumu amcası Abbas radıyallahu anki Bedir'den sonra Müslüman olduktan sonra Peygamber aleyhisselama Mekke'den sürekli istihbari bilgiler sağlıyordu. Peygamber aleyhisselam ondan gelen bilgiyle öğrenmişti. Eshabı ile yaptığı görüşme sonucunda Medine'de kalıp savunmaya karar vermişti. Medine şehrine ordunun gelebileceği yön olan kuzey tarafına Selman bin İslam radıyallahu anh'ın teklifiyle hendek kazmaya karar verilmişti. Peygamber aleyhisselam da bizzat kendisi hendek kazma işine iştirak ederek hendek'in bir an önce bitirilmesine gayret etmişti. Hendek tamamlanmıştı ve İslam ordusu hendek'in gerisinde 3000 bin kişilik bir ordu olarak bulunuyordu. Hendek düşman süvarilerinin saldırmasını engelleyecek kadar genişti. 5.5 buçuk kilometre uzunluğunda 9 metre genişliğinde 4-4.5 buçuk metre derinliğindeydi ve de Müslüman birlikler tarafından gece gündüz kontrol altında tutuluyordu. Mekkeli müşrikler böyle bir teknik stratejiyi ilk defa görüyorlardı. Allah Resulü modern teknik bilgilere çok açıktı. Selman bin İslam'ın yeni azat olan Selman'ın Perslilerin stratejisi olarak tavsiye ettiği bu tercihi kendisi benimsemişti Medine'yi savunmak için kazılan bu hendekten dolayı bu savaşa hendek savaşı denildiği gibi birçok müşrik ve yahudi kabilesi müslümanlara karşı birleştiği için hizipler aynı düşünceyi paylaşan topluluk grup kelimesinin çoğunluğu olarak azap savaşı da denmiştir bu savaşta Medine'de kalmak kalan tek Yahudi kabilesi olan Beni Kureyza Müslümanlara ihanet edince İslam ordusu iki ateş arasında kalmış. Ancak Kureş ordusunun bir şey elde edemeden dönmesi üzerine yalnız kalan Yahudileri Peygamber Aleyhisselam cezalandırmıştı. Çünkü Medine'ye ilk geldiğinde yapılan vatan anlaşması, Medine Vesikası'ndaki ihaneti gerçekleştirmişlerdi. İhanetinde bedeli olacaktı. Savaşın iyice uzamasına, Müslümanların zor durumda kalmasına, bir de yiyecek sıkıntısı eklenince, Peygamber aleyhisselam çeşitli önlemler alarak düşmanı dağıtmaya çalışmıştı. Müşriklerin ittifakını bozmak için Peygamber aleyhisselam, Gatafan komutanlarından kuşatmayı terk etmeleri halinde, Medine mahsulünün üçte birini vermeyi teklif etmiş, ancak Gatafanlılar bu teklife razı olmayıp mahsulün yarısını istemişlerdi. Tarihi kaynaklarımızın geneli, Peygamber aleyhisselamın bu konuyu Ensar liderlerinden Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade ile istişare ettiği ve de Ensar temsilcileri böyle bir şeye gerek olmadığını söyleyince, anlaşmanın yapılmadığını belirtirler. Vakidi Kitab-ül Megazi adlı eserinde şöyle ifade eder hadiseyi. üyeyn bin Hısın, Ahzab yani Hendek savaş günü, müşriklerle birleşerek Peygamber aleyhisselamla savaşa gelen Gatafan oğullarının liderlerinden biriydi. Peygamber aleyhisselam ve ashabı mahsur kaldıklarında Peygamber aleyhisselam ona Haris bin Af ile size Medine hurmalarının üçte birisini versem adamlarınızla beraber dönüp gider misiniz diye haber gönderdi. Onlar buna razı oldular ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la bir gelip barış anlaşması metnini yazmak için kalem ve kağıt getirildi. Üseyd bin Hudayr geldiğinde üyeyine Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda ayaklarını uzatmış duruyordu. Üseyd ona, bana bak tilki gözlü, topla ayaklarını, vallahi şurada Peygamber olmasaydı seni mızrakla uyardım deyip ondan sonra Allah Resulüne gelerek, Ya Resulallah, eğer bu sana Allah'ın gökten verdiği bir emirse, haydi imzala. Ama öyle değilse, vallahi bunlara kılıçtan başka bir şey vermeyelim dedi. Sa'd bin Muaz radıyallahu an ve Sa'd bin Ubade radıyallahu an da aynı şekilde konuşunca, Resulullah aleyhisselam anlaşma metnini yırtılmıştır buyurup kağıdı yırttı. Üyeyine, vallahi sizin terk ettiğiniz anlaşma, ''Şu hareketle aldığınız rezaletten daha hayırlıydı. Zira sizin bu topluluğa karşı koyacak gücünüz yok.'' dedi. Abbad bin Bişir de, ''Ya üyeyne, sen bizi kılıçla mı tehdit ediyorsun?'' ''Yakında hangimizin daha dayanıksız olduğunu göreceksin. Vallahi Resulullah'ın huzurunda olmasaydınız, siz arkadaşlarınızın yanına varamazdınız.'' dedi. Onlar da, vallahi onlardan hiçbir şeyi, Almayı beceremedik diyerek geri döndüler. Gatafanlılar gelip ne oldu diye sorunca, ''Vallahi biz çok şuurlu bir toplum gördük. Canlarını peygamberlerinin önüne sermişler.'' dediler. Hendek Savaşı'ndaki bu olayda, Üseyd bin Hüder radıyallahu anh'ın düşman karşısında nasıl kararlı tutumuna sahip olduğunu gördüğümüz gibi, onun peygamber aleyhisselama karşı ne kadar saygılı olduğunu ve ona karşı teslimiyetinin de derecesini görmüş oluyoruz. Hendek savaşında savunma amaçlı yapılan Hendek nedeniyle taraflar Bedir ve Uhud'daki gibi sıcak bir çatışmaya giremiyordu. Savaş genellikle karşılıklı ok atışları şeklinde geçiyordu. Bazı zamanlarda da Hendek'in dar olan yerlerinden düşman atlarının geçme girişimi oluyordu. Muhtemelen düşman hendeyin bazı yerlerini doldurarak ya da başka bir şekilde karşıya geçebilmek için girişimlerde bulunuyordu. Böyle zamanlarda da Resulullah aleyhisselamın hendeyi korumakla görevlendirdiği birlikler devreye giriyordu. İşte Hüseyin bin Huday radıyallahu anh bu savaşta en önemli görevlerden biri olan düşmanının, Harit bin Velid komutasındaki atlı birliklerin saldırılarına karşı Hendey'i korumakla görevli 200 kişilik grubun komutanlığını yapıyordu. Cahiliye döneminde iyi bir ok atıcısı olduğu için El-Kamil diye adlandırılan Üşeyb ve komutasındakiler kuşatmanın en sıkıntılı gecelerinden birindeki mücadelesini şöyle ifade etmiş: Üşeyb bin Hudayr arkadaşlarıyla birlikte Hendey'i beklemekteydi. Amr bin As'ın komandasındaki keşifle görevli yüz kadar müşrik süvarisi, hendeyin sıçrayarak getilebilecek yerine kadar gelip dayanmışlardı. Bunlar, Müslümanlara ansızın baskın yapmak istiyorlardı. Üseyd bin Hudayr radıyallahu an arkasında yaklaş arkadaşları olduğu halde, onlara doğru ilerlemişti. Onları taşa ve oka tutarak geri püskürtmüştüler. O gece savaşan Müslümanlar arasında bulunan Selman-ı Farisi, Üser bin Hudayr'a, bu yer Hendeyin en dar tutulmuş olan yeridir. Biz zaten müşriklerin süvarilerinin buradan sıçrayıp geçmelerinden endişe ediyorduk dedi. Gerçekten de halk orayı kazmakta işi aceleye getirmiş, gerektiği gibi geniş ve derin kazamamışlardı. Müslümanlar nöbet tutup orayı bekliyorlar, şiddetli bir soğuk ve açlık içinde kıvranıyorlardı. Cabir bin Abdullah der ki, Hende'yi beklemekte olduğumuz sırada, müşrik süvarilerinin ansızın baskın yapmak için hende'yin dar bir yerini araştırıp oradan hücuma kalkmak istediklerini gördüm. Bu süvariler, Amr bin As ile Halit bin Velidi tarafından idare ediliyorlardı. Müslümanların tedbirsiz zamanlarını kolluyorlardı. ''Biz Halid bin Veli'de yüz kişilik süvari birliğinin başında atını şaha kaldırıp süvarilerini geçirmek için hendeyin en dar bir yerini araştırdığı sırada rastlamıştık. Onları hemen oka tuttuk ve geri püskürttük.'' Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh da olayı şöyle anlatıyor. Halit bin Velid o gece yüz süvarisinin başında geldi. Onlar Akik Vadisi'nden çıkıp geldiler. Mezatta durakladılar. Peygamber aleyhisselamın çadırına yaklaştılar. Allah Resulü'nün çadırını bekleyen ve o sırada ayakta durarak namaz kılmakta bulunan Abbad bin Bişir'e hemen haber verdim. Halit bin Velid yanında üç kişi olduğu halde dördüncüsü kendisiydi. İşte Muhammed'in çadırı oka tutunuz dediklerini işittim. Çadıra ok atmaya başladılar. Biz hendeyin bu kıyısında onlar öbür tarafında durup birbirimize ok yağar, oklar yağdırdık. Biz arkadaşlarımızın yanında döndük. Onlar da arkadaşlarının yanına döndüler. Bizim aramızda da onların arasında da pek çok yaralananlar oldu. Sonra onlar hendek kıyılarını takip ederek gittiler. Biz de onları takip ederek gittik. Müslümanlar onların nöbet tutup gittiklerini yere ileri karakollarına kadar vardılar. Hangi karakola uğradıksa orada bizimle çarpışan bir birlikle direnen bir birlikle karşılaştık. Aynı eserde Üşşid radıyallahu anın komutasındaki askerlerle yaşadığı diğer bir baskında İbni Sa'd tarafından şöyle anlatılıyor: Üşşid bin Khuday radıyallahu an Müslümanlardan 200 kişilik bir kuvvetle Hendek üzerinde nöbetçiydi. Nöbetçiler Hendek'in kıyısında bulundukları sırada ani bir şekilde Halid bin Velid'in komandasındaki süvari birliğin hücumuna uğradılar. Nöbetçiler bir müddet onlara karşı koydular. Bu çarpışmada, müşrikler arasında bulunan vahşi, oğullarından tüfel bin Numan'ı mızraklayıp şehit etmişti. Hendek Savaşı, Müslümanları toptan imha etmek için müşriklerin giriştiği en büyük savaştı. Biraz önce ifadeye gayret ettiğim Hüseyin bin Hudayr, bu savaşta çok yararlılık göstermiş, savaşın kazanılmasında en önemli etken olan Hendek'in korunmasında emrindeki müfreze ile görevlendirilmiş ve bu görevi başarıyla yürütmüştür. Müşrik ordusunun dört bir koldan saldırısı Hendek tedbiriyle durdurulmuş, ancak Medine'deki Yahudi grubunun ihanetiyle Müslümanlar iki ateş arasında kalmıştı. Bu sıkıntılı durum, Kur'an-ı Kerim'de Azab Suresi 9 ve 11. ayetlerde şöyle ifade buyurulmuştu: Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Hani size ordular gelmişti de üzerlerinize bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular salıvermiştik. Allah ne yaptığınızı görüyordu. O zaman onlar hem üstünüzden gelmişlerdi. Hem aşağı tarafınızdan ve o vakit gözler kaymış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı. Siz Allah'a türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz. İşte burada müminler imtihan edilmiş ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı. Saygıdeğer dinleyicilerim, Hendek Savaşı'nda kuşatmanın üzerinden üç hafta geçmiş, müşrik ordusu istediğini elde edememiş, Kureyza Yahudileri de Peygamber aleyhisselamın aldığı tedbir nedeniyle yardım sözünü tutamamışlardı. İhanette başarı elde edememişlerdi. Muhasaranın bu denli uzaması, düşman saflarını ümitsizliğe ve birbirlerini itham etmeye yöneltmişti. Kış gecelerinin Medine soğuğu çoktur değerli dostlar. Ocak aylarında umreye gidenler Medine'nin gecelerini özellikle sabah ayazında titri titrediklerini, paltoları, atkıları, atkılarla beraber eldivenleri, arsalar da üşüdüklerini hatırlayacaklar. Medine'nin kış gecelerinin soğuğu eklenince düşman safları artık bu başarısız girişime son vermeye niyetlenmişti. Aniden esen soğuk rüzgar, müşrik ordusunun karargahını yıkıp, Çadırlarını sökünce Ebu Süfyan bir konuşma yaparak kuşatmanın devam edemeyeceğini söyledi. Böylece muhasara 24 günlük gayretinin sonunda başarısızlıkla sonuçlanmış ve Ahzab ordusu hiçbir şey elde edemeden dönmüştü. Hendek savaşının siyasi açıdan en önemli neticesi hicretten itibaren başlayan Kureyş saldırılarının Hendek savaşıyla son bulmasıdır. Kureş bir fiyaskoyla sonuçlanan bu girişimden sonra Müslümanlar üzerine bir daha savaş açamayacaktır. Hendek savaşının bir diğer önemli sonucu da İslam'ın Medine'de iyice kökleşmiş olmasıdır. Öyle ki münafıkların sesi çıkmaz olmuştu. Allah'ım ümmete başarı versin. İyilerin başarısı kötülere cüret vermeyecektir ve sükutlarını sağlayacaktır. Peygamber aleyhisselamın konumu ve caydırıcı önlemleri her tarafa yayılmış, Müslümanlar Arap yarımadasında büyük bir itibar kazanmıştı. Bunun neticesi olarak bazı kabileler İslam'ı öğrenmek için Allah Resulüne gelmeye başlamışlardı. Ayrıca Peygamber aleyhisselam bu kuşatmada düşman saflarında yer alan, onlara yardım eden veya taklit yapan kabileler üzerine çeşitli seriyeler düzenlemişti ve onların teşebbüslerini bir daha oluşmaması için kırmıştı. Peygamber aleyhisselam ve Müslümanlar, hendekte Allah'ın yardımıyla zafere ulaştıktan sonra Medine'ye döndüler. Bir aylık bir kuşatmanın ardından bir hayli sıkıntılı günler geçiren İslam ordusu, temizlenmek ve dinlenmek için evlerine çekilmişlerdi. Ancak herkesin aklına, beni Kureyza'nın yaptığı vatan ihaneti vardı. O geliyordu. Herkes evlerine dağılalı kısa bir süre olmuştu ki, Bilal radiyallahu sesi duyuldu. Hiç kimse ikindi namazını, Kureyza topraklarından başka yerde kılmayacak. Bu bir çağrıydı. Ve bunu işiten herkes, dinlenmeye fırsat bulamadan, 24 gün geçen bir muhasaradan daha yeni çıkmışım demeden, fırlayıp doğruca mescide geldiler. Resulullah aleyhisselam'a zırh'ını giyinmiş, ve kılıcını kuşanmış halde buldular. Hendek savaşının tozları dahi üzerlerinde temizleme fırsatı bulamamış olan mücahitler Kureyza bölgesine doğru yola koyuldular. Çünkü vatanı ihanet edecek kadar karakterini kaybetmiş olan kişiler, yeni bir saldırıyı gerçekleştirmekten asla geri durmayacaklardı. Ve belki şu meşhur söz tam buraya uygundu. Su uyurdu, düşman uyumayacaktı. Hendek Savaşında Hendek'in korunmasında önemli rol oynayan Üseyd bin Khudayr radıyallahu an da Kureyza'ya giden ordudaydı. Üseyd bin Khudayr radıyallahu anın beni Kureyza Yahudilerine karşı takındığı tavarı şöyle anlatılır: Üseyd yanında Peygamber aleyhisselam da olduğu bir sırada beni Kureyza kalelerinin yakınlarına geldi. Üseyd bin Khudayr radıyallahu an Peygamber aleyhisselam'dan önce davranıp, ey Allah'ın düşmanları. ''Sizler açlıktan ölünceye kadar ihanetinizin bedelini ödeyeceksiniz. Kalenizi kuşatmaktan ayrılmayacağız. Sizler ancak yuvalarına tıkılmış tilki hükmündesiniz.'' dedi. Beni Kureyza Yahudileri ise, ''Ey Hudayr'ın oğlu, biz hazretçilerin değil, sizin müttefiki bulunuyoruz.'' dediler ve korkuttular. Üssüed bin Hudayr, ''Artık sizin gibi hainlerle aramızda ne ahit, ne bir sözleşme, ne de bir anlaşma vardır, dedi. Kureyza kuşatması 25 gün sürdü ve sonunda Yahudiler, önceden müttefikleri olan Sa'd bin Muaz'ın kendi haklarında karar vermesi karşılığında teslim oldular. Hendek Savaşı'nda yaralanmış olan Sa'd bin Muaz, mehciddeki çadırından hasta ve yaralı olarak getirildi. Sa'd, Bin Muaz radiyallahu Beni Kureyza Yahudileri hakkında erkeklerinin öldürülmesi, kadın ve çocuklarının esir edilmesi hakkında Tevrat'ta bulunan eski ayetteki tesniye, yasanın tekrarı babındaki onların dini hükmündeki hükümle hükmetti. Halbuki Yahudiler, Kaynuka ve nadir Yahudilerin yaptığı gibi Peygamberin hükmüne razı olsalardı, Peygamber diğerlerine yaptığı gibi sürgün ederdi. İhanetlerine rağmen. sahab Muaz, radıyallahu anh, Kureyza Yahudileri hakkındaki hükmünü verdikten sonra, Medine'ye döndü. Mesciddeki çadırında yattığı sırada, Hendek Savaşı'nda aldığı yara derinleşip, kan yeriden akmaya başladı ve, bunun neticesinde vefat etti. Allah şehadetini mübarek kılsın. Bizi de onlara layık eleyip, cennette kavuştursun. Üseyd bin Huday, radıyallahu anh, kendisiyle birlikte, Evs'in lideri ve aynı zamanda amcasının oğlu olan İslam'ın medinedeki ilk yiğidi Sa'd bin Muaz'ın cenaze ve definişlerinde yer aldı. Vakidi ve İbni Sa'd'in rivayetlerine göre Sa'd bin Muaz yıkanırken Peygamber aleyhisselam onun yanında bulunuyor. Haris bin Evs bin Muaz ile Üseyd bin Hudayr ve Seneme bin Seleme su dökünüyordu. Önce su ile sonra su ve sidir ile üçüncüsünde ise su ve kafurla yıkandı. Yıkandıktan sonra kızıl boz, üzeri yollu üç parça beze sarıldı. Daha sonra üzerinde de cenaze taşınan sedir getirilerek Sa'd bin Muaz üzerine konulup evden dışarı çıkartıldı. Cenaze baki kabristanlığına deftirildi, getirildi. Kabrin içine Haris bin Evs bin Muaz ile Üseyd bin Hudayr, Ebu Na ile silkan bin Selame ve Seleme bin Selame indi. Allah Resulü ise ayaktaydı. Böylece Üseyd, akrabası ve kendisiyle aynı gün peş peşe Mus'ab bin vasıtasıyla Müslüman olan bu büyük sahabeye son görevini yaptı. Sa'd bin Muaz'ın vefatıyla Evs kabilesinin liderliğini Üseyd bin Huday radıyallahu anh üstlenmiş oldu. Beni Kureyza'nın cezalandırılmasından kısa bir süre sonra, Çevrek kabilelerden birinin küçük çaplı bir baskın girişimi meydana geldi. Bu baskın sonunda Peygamber aleyhisselam Gabe gazvesi ya da Zükaret gazvesi adı verilen askeri bir operasyon düzenledi ve Uhud dağının arkasında bulunan bu bölgeye sefer gerçekleştirdi. Olay özetle şöyleydi. Peygamber Aleyhisselam bazı gazve ve seriyelerden ganimet olarak ele geçirilen 20 deveyi Medine'de kuraklık nedeniyle Medine Suriye yolu üzerinde Gabi mevkiinde Ebu Zer Gıfari radıyallahu an ve ailesinin korumasına vermişti. Gatafan kabilesinden üyeyni bin Hısın adamlarıyla bir gece buraya baskın düzenleyerek Ebu Zer El-Gıffar radiyallahu anh'ın oğlunu şehit edip eşini ve develerini de kaçırdılar. Durumun Medine'ye ulaştırılmasını sağlayan Seleme bin Amr bin Ekva, düşmanı takip ederek tek başına büyük cesaret örneği gösterdi. Haber Medine'ye ulaşınca hemen öncü bir süvari birliği oluşturuldu. Çağrı'yı işitip hemen Peygamber aleyhisselamın yanına gelen bu öncü birliğindeki kişiler muhacirlerdendi. Miktad bin Amr yani Esved, Muhriz bin Nadle, Ukkaşşı bin Mihsan, Ensardan ise Sa'd bin Zeyd, Ebu Ayyâş Ubeyd bin Zeyd-ül Zürraki, bin Bişir, Ebu Katade Haris bin Ribi ve Üseyd bin Huday radıyallahu anhum idi. Bu olay sonucunda bir kez daha görüyoruz ki, Hüseyd bin Hudayr her zaman Peygamber aleyhisselamın yanında bulunuyor ve hiçbir şekilde tereddüt etmeden Allah'ın dini uğruna korkusuzca düşman üzerine gidebiliyordu. Peygamber aleyhisselam döneminde 124 bin küsürü bulan veda haçındaki sahabenin neden bugünkü iki milyarı yakından fazla olduğunu anlamamız adına, Önemli sahne ve tabloları tekrardan göz önüne koyduğumuz Üseyd bin Huday radıyallahu mübarek hayatından parçaları bu haftaki radyo sohbetimizde de tamamlıyoruz. Bir sonraki sohbetimizde kaldığımız yerden gökteki yıldızlar gibi bizlere pusula olarak addedilen bir mübarek sahabenin hayatından daha müstefid olmaya, kendimizle hesaplaşırmaya, onların hayatını referans almaya... Hakkı yaşamak için hiçbir şeyden korkmamaya, imanı yüceltmek için hiçbir adımdan kaçmamaya, Ahir zaman sahabesi olmak adına, Kişisel formüllerimizi güncellemeye, Bir vesile olması duasıyla, Selam olsun, Nefs Mekkesinden, Gönül Medinesine, Allah Resulü'nün sünnetine, Allah'ın Resulü vasıtasıyla, İnza buyurdu Kur'an'a, Peygamberin sünneti, Kur'an'ın ile Allah'a hicret edebilenlere. Bu haftaki radyo sohbetimizi de tamamladık. Dünyanın her yerinden lütfedip dinleyen ve dinleten siz saygıdeğer kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi arz eder. Bu ve diğer tüm radyo sohbetlerimi adnansansöy.com web sitesinden ulaşabileceğinizi de ifade ederim. Youtube Adnansansöy kanalım ve sosyal medyaların Adnansansöy profillerinden de gücümüz yettiği İmkanı verdiği kadar paylaşımlarla dünyanın her elindeki kardeşlerimize yalnız değilsiniz. Biriz, beraberiz. Birbirimize manen yanında olacak. Her imkanla birbirimize abi kardeş olarak, ensar ve muhacir olarak destek verecek ve ahir zamanın sahibi olmaya gayret edeceğiz demeye devam ediyoruz. Mesajlarınız bizim için kıymetli. Dünyanın her yerindeki siz kardeşlerimiz lütfedip paylaşıyor ve mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Bunlardan bizleri mahrum etmemeniz duasıyla vesselamu aleyküm ve rahmetullah